Oh yeah. çıkcastı. Merhaba Kainat. Bugün 17 Nisan Pazartesi. Yıl 2017. Ay 4. Gün 107. Kasım 161. 1438 Hicri Recep 20. 1433 Rumi Nisan 4. Köy Enstitüleri Kanunu'nun kabul edilmesi 1940. Günün Sözü. İnsanın ileriye dönük doğru kararlar alması hesabının olmadığı bir bankadan para çekmesine benzer. Oscar Wilde. Günün tarihi 77 yıl önce bugün 17 Nisan 1940'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi 3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasasını kabul etmişti. Köylerde yaşayan halkın eğitimini sağlamak üzere köy öğretmeni ve köye yararlı meslek sahipleri yetiştirmek için açılacak olan bu eğitim kuruluşları Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel zamanında gerçekleştirildi. Büyük saatli marif takvimi. estaba confundida cuando la despedida, un balde de agua fría, sentí que me cayó. Con cara de congoja torció un cigarro de hoja, se echó al hombro la alforja y la puerta cerró. Brillaban sus escuelas el rocío, en lentejuelas, corrió por las las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la bruna se venía y no hacía distinción. Mamá tanto lloraba que el pan se les alaba, la lucha era entre hermanos en la misma situación en ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera Se acabaron los cuentos y los consentimientos Los rebeldes montados se enfilaban para el sur Mis ojos asombrados mirando a los dorados Que apostaron la vida pues la vida es un albur estalla, mi padre me dijeron que murió por la nación. Cuando cantaba unirlo fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera que allá por la trinchera cantó la jesucita las pelones y de escudo siempre la frente en alto demostrando su valor brava como una fiera con temple de ranchera orgullo de mi raza más bonita que la flor me acuerdo de su falda de percalito y larga Y de su blanca en agua y el rebozo de algodón su falda mi consuelo cubica techo cielo de palas y aguacero su falda mi protección yo andaba en el soquete Herkes Açık Radyo 94.9 açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete Programı başladı Haftanın ilk Açık Gazetesi bu Bendeniz Ömer Madra Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan Ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize Destek veriyor Günaydın, Günaydın. Meksika'dan bir şarkıyla açtık Las Soldaderas Kadın Askerler Devrim Askerleri kastediliyor Bu Revoluc Corrido Revolucionario yani devrimci şarkılar, baladlar anlamına gelen bir albümden. Miriam Nunez söylüyor. Şarkıyı yazan da bir başka Meksikalı kadın. Sicilia Rasko. Ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Galeano'ya bakarak izlemeye çalışalım. Kadınlar Eduardo Galliano, çeviren Süleyman Doğan, Sel yayıncılık. It, Meksikalı kadın kahramanlar. Yüzüncü yıl kutlamaları sona erdi ve bütün bu ışıltılı çöpler ortalıktan süpürüldü ve devrim patladı. Tarih Zapata ve Villa gibi devrimci liderlerin yanı sıra diğer erkekleri hatırlıyor, sessizce yaşayan kadınlarsa unutulup gittiler. Ama az sayıdaki kadın savaşçı hafızalardan silinip gitmeyi reddetti. Birçok şehri kuşatıp ele geçiren dişi kaplan lakaplı Juana Ramona, 300 erkeğe komuta eden general lakaplı Carmen Velez. Kendisini Anhel Jimenez Jimenez olarak tanıtan dinamit ustası Anhela Jimenez. Saçlarını kesen ve gözlerimden kadın olduğum anlaşılmasın diye şapkanın içine gizlenerek teğmenlik rütbesine kadar yükselen enkarnasyon Mares. İsmini Amelio yaparak albaylığa kadar yükselen Amelia Robles. Meksika'nın kapılarını açmak için en çok kurşunu atan ve ismini Pedro yapmak zorunda kalan Petra Ruiz. Erkeğe dönüşmeyi reddedip kendi ismiyle yüzden fazla muharebeye katılan Rosa Bobadilla ve şeytanla yaptığı anlaşma sayesinde tek bir savaş bile kaybetmeyen Maria Quinteras. Erkekler onun emirlerini yerine getiriyorlardı. Kocası da onlardan biriydi. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet, şimdi tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1797'de bugün Verona vatandaşları, yurttaşları başarısız bir isyan başlatmışlar Fransız işgalci güçlerine karşı Fransız, Fransızlar o zamanlar İtalya'nın bağımsız kenti Verona'yı işgal etmişler ona karşı 8 gün süren başarısız bir ayaklanma olmuş ama ta 1797'den bahsediyoruz. Romeo ve Juliet de burada geçiyordu değil mi? Evet Two Gentlemen of Verona diye de bir oyunlu var ayrıca Shakespeare Verona'da iki Gentleman çok önemli bir site şehri Aferin e, 1912'de bugün Rusya'da, Kuzey Doğu Sibirya'da, Rusya'da askerler e, e, altın madencilerine, altın arayan madencilere grev yaptıkları için ateş açmışlar. En az 150'sini öldürmüşler grev yapmak. O zaman da tehlikeli bir işmiş. 1961'de bugünse Domuzlar Körfezi istilası başladı. Bir grup Kübalı mülteci, nadursu sürgün siyahi tarafından e, şey yapa, para ve organize edilen, para verilen ve organize edilen Domuzlar koyuna çıkarma yapıyor Küba'da. Ve Fidel Castro yeni devrim yapmış 1959 sonunda. E, iktidarı ele geçirmiş olan devrimci Fidel Castro'yu devirmek için yapıyorlar. Ama büyük bir başarısızlıkla da sonuçlanıyor. Bu da öyle. Bir de herhangi bir haber verelim. E, 29 Kasım 1899'da İtalya'nın Piemonte bölgesinde doğan Dünyanın en yaşlı insanı Emma Morano Hayatını kaybetmiş 117 yaşında Ona da bir günaydın Diyelim bir 19. yüzyılda doğmuş olan Son kişisiydi dünyanın Tabii eda etmiş bu kadar uzun Ömürlü yaşamasını kocasından Uzakta yaşamasına Öncelikle bir de bir Süt içiyormuş galiba Süt mü içiyormuş? Hımm bir de ona vermiş bağlamış evet neden olduğu bilinmiyor şimdi Türkiye'de çok önemli bir tarihi değişim mi oylamaya gidildi fakat ne olduğu da tam belli olamadı anayasa değişikliği gerçekleşti e, plebisit de referandum deniyor ama ağırlıklı olarak hukukçuların e, kesinlikle bunun bir plebisit yani bir diktatörel demokratik olmayan bir oylama olduğunu söylediler Fakat ilginç sonuçlar çıktı referanduma ya da plebisite büyük ihlal iddiaları bir de skandal mühür vurdu diyebiliriz yani sonuçları tam olarak söylemek kolay değil Yde Evet. Ve yüzde 48,6 hayır çıktı açıklandı ama tartışmalı çok tartışmalı çünkü büyük ölçüde iki büyük partiden çok önemli itirazlar var hatta üç partinin temsilcilerinden itirazlar var. Hangi gazetenin maşetine bakarak ilk tartışmalı olduğunu görebildiniz? Ee, Cumhuriyetin ben gazetelere fazla bakmadım ama bugünküne bakarsak. Ee, Cumhuriyet'inkinde sandığa gölge düştü manşeti var. Hı hı. Onun dışında e, bir de seninkine bakmamız lazım. Gördün. Bir günde de galiba. Bir günde 23,5 milyon cesur insan diyor. Adaletsiz yarışa, sahtekarlığa, baskılara, karanlığa karşı diyor. Ee, böyle bir tartışmalı durum var Evet, bir güne de bakabiliriz bu şekilde. Onun dışında Evrensel olması lazım ama gelmemiş bizim elimizde Yok galiba başka gazetede. Evrensel gazetesinden e, evet yok başka bir gazetede Milletin Zaferi deniyor. Karar verildi demiş Millet Türkiye'nin Zaferi. Olmuş. Zafer, Türkiye'nin Zaferi, tamam. 1 2 Haber Türk Erdoğan'ın Zaferi demiş. Bir karar verdim Erdoğan'ın Zaferi mi, Türkiye'nin Zaferi mi, Türk Erdoğan mı? ikisi aynı şey mi belki? Evet. Üç star da milletin zaferi denmiş. Bir dakika Türkiye, Erdoğan, millet zaferi. Türkiye, Erdoğan ve milletin zaferi evet. Sandıktan evet çıktı diyor star gazetesi evet. de. Sabah gaz zaferler bu kadar. Başka istiyor musunuz zafer? Neler var efendim elimizde? İhtilal var, darbe var. İhtilal İ mi? Yani şey var, devrim var devrim var. Evet, ihtilal de devrim demek değil mi? Ta tamam, darbe var, ettiniz dedim. Evet. Öyle de manşet atmazlar herhalde. Yok, darbeyi geri aldım yanlış tamam. söyledim. İhtilal yani, var. El koyma vesaire yok yani ortada. Yok. Tamam. İhtilal var. Halk ihtilali diyor sabah ihtilal yapmış. Sabah ihtilal yapmış. Sabah evet. kalkıp e, akşam da ihtilal yapmış. Atlında darbeyle ihtilal arası bir durum ne demiş Millet yönetime el koydu Ha demiş. işte tamam bunu merak ediyordum Bir el koyma var yani Evet sabahtan tamam. akşama halk ihtilali ve millet yönetime el koydu diyor Yeni şafakta Türkiye kazandı demiş Türkiye kazandı Zaferler, el koymalar i̇htilaller. i̇htilaller Anadolu ihtilali de var bir yerde gördüm dün akşamki şeylerde Vakat çok çok önemli bir dönemden geçtik ve geçiyoruz da özellikle de onu belirtmemiz lazım. Bu yüksek katılım oranlı bir şey oldu. Enine boyuna tartışma fırsatını birazdan bulacağız. Ama esas olarak söylenmesi gereken şey çok parçalı ve bölünmüş bir tablonun ortada olması. Mesela evet hayır tablosunda Türkiye'nin en büyük 3 şehri hatta 4 büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir Adana, Antalya Antalya ve Adana'da 5 şehir şeyde Diyarbakır Evet Güneydoğu'nun en büyük şehri merkezi Diyarbakır'da büyük ölçüde hayır çıktı. Ezici bir. diğer evet, tarafından evet. zafer olarak nitelendiriliyor odan çıkan sonuçlar ama öyle bir durumda söz konusu. Evet hükümetin ve hükümete yakın olanlar öyle diyorlar ama yani yüzde otuz bir, yüzde otuz ikilik bir şeyle bunu nasıl zafer kabul ettiklerini bilmiyoruz. Yani, Eski yani. seçimlere oranla Evet Evrensel'in de yani. Tartışma var Sandıkta iktidar Gölgesi demiş manşetten Referandum kampanyası boyunca Süren eşitsizlik seçim günü de Sandıkta iktidar baskısı olarak sürdü İktidara yakın Gazeteler seçim günü evet manşetleriyle Çıkarken birçok yerde evet yazılı Billboardlarla Propaganda yasağı delindiriyor. diyor Evet meşruiyetine adam akıllı Gölgenin düştüğü bir durum ama Meşruiyet tartışması çok daha uzun süre devam edeceği benziyor. Özellikle bir ay kala açık radyodan da okumaya başladığımız e, Profesör Doktor Kemal Gözler'in Elveda Anayasa kitabında çok ayrıntılı olarak ele alındığı gibi ee, bu konu yapılan oylama bir referandum değil bir plebisitti kuvvetler ayrılığı ortadan kalkıyordu kuvvetler ayrılığı ortadan kalkınca da hürriyetlerin yani özgürlüğün ortadan kalktığını anayasanın da ortadan kalktığını söyleyen analizi vardı ayrıntılı olarak dolayısıyla çok önemli bir özgürlük ve meşruiyet problemiyle karşı karşıya olduğu ee, rahatlıkla söyleyebilirdi Türkiye'nin. Herhangi bir tebrik geldi mi? gördünüz mü bu kararın ardından geliyordu ya böyle sıcak, sıcağına ama, ama söyleniyordu. bir seçim yoktu ki yani bu kararla alakalı Türkiye'nin böyle güzel bir karar almış olduğunu söyleyen kimse bir şey bir açıklama yapıldı mı yurt dışında tamam tebrik geçtim evet. en son Amerika Birleşik Devletleri agit kararını beklediğiniz agit raporunu beklediğini dair bir açıklama yapmıştı çok önemli eleştirel açıklama bir kere katılımı söyleyelim şimdiye kadarki en yüksek katılım değilmiş yüzde seksen 86 Millet Gazetesi'nin belirttiğine göre bir katılım var ee, ve %51'e 49 gibi bir sonuç şey yapıldı. Erdoğan 200 yıllık tartışmada tarihi karar dese de pek öyle e, tarihi bir karar olduğu ortaya e, çıkmıyor ya yani meşru son derece tartışmalıisten tepkileri diyorsun. Şimdi en önemli şey burada tartışılması gereken şey yüksek seçim kurulunun mühürsüz zarflardaki oyların geçerli olacağını son dakikada açıklayarak yani maç oynanmaktayken bile kuralların değişebileceğini gösteren çok tartışmalı bir karar aldı. Mühürsüz oy tartışmaları devam ediyor ve Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 66'sına itiraz edeceğini söyledi yanlış hatırlamıyorsam yüzde altmışına pardon düzeltiyorum yüksek seçim kuruluna sert bir tepki gösterdi. Anayasa referandum oylamasında mühürsüz oy pusulalarının dışarıdan getirildiği kanıtlanmadığı sürece geçerli sayıldı. Aslında karar verdi. Bu daha önce de verilmiş bir karardı diyor. Halbuki baktık böyle şimdiye kadar böyle bir karar alınmış olduğunu gösteren bir emareye Rastlamadık En azından kendi payıma konuşayım. Ben e, şi, şimdiye kadar bunca yıldır görmedim. Dolayısıyla şekil şartının dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden meşruiyeti tartışılır. Avukatlarımız terk etmesin. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. Şekil şartının dışında şu anda içeriğine itiraz edeceğimiz %37 var. Bu %60'ı da bulacak diye açıklamıştı yani yüksek seçim kurulunun yasayı çiğneyip çiğnemediği tartışılıyor seçim kanununa göre çünkü mühürsüz yani seçim kanunu açık okuduğunuz zaman mühürsüz zarflardaki oyların geçersiz sayılacağı açık seçik yazılmış durumda çok ilginç bir durum var şimdi bu zarfların dışarıdan geldiği kanıtlanmadığı müddetçe mühürsüz olsa dayık kabul edileceğine dair bir yasa çıktı daha doğrusu bir yönetmelik ortaya çıktı değişiklik yapıldı tamam işte değişiklik yapıldı ee, bunun üzerine yaşanan tartışmadan bahsediyoruz ki epey büyük bir tartışma olacağı da söylenebilir galiba evet, daha önce görüşlerine de zaman zaman yer verdiğimiz Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden idare hukuku doçenti Kerem Altıparmak Twitter hesabından şunu söylüyor mesela yüksek seçim kurulu kararı maç devam ederken 9 kusurlu hareketi 6'ya indiren futbol hakemine benzetilebilir sanırım diyor yani ceza alanında elle oynamak serbest. Penaltı olmuyor. Neden böyle bir şey ihtiyaç duymuş olunabilir ki? Bilmiyorum. Çünkü önemli beklenenin dışında kuvvetli bir oy kaybına yol açtı, söyleniyordu. Yine YSK'nın bunu yapması işi değil ki. YSK tarafsız bir kurum olması gereken bir yer değil mi? Evet. Maalesef ama öyle davranmadığına dair çok sayıda şey var. İtiraz var. Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan. Meral Akşener ayrıca... Bir taraftan referandum sonucuna itiraz ediyorlar. YSK verilerinde hayırın önde olduğunu söylüyor. Akşener HDP de üçte ikisine itiraz edeceklerini söylüyor. Üçüncü itiraz da Halkların Demokratik Partisi ve onun sözcüsü Osman Baydemir 668 tutanağın sonucuyla yüksek seçim kurulu verilerinin aynı olmadığını söylüyor. Seçim kurulu sonuçlarına nasıl itiraz edildiğini, şikayetlerin nasıl karara bağlandığını da görmek lazım ama Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını referandumun meşruiyetini gölgelediğini söylemiş durumda. Daha ya yani Murat Yetkin de Hür hürriyet deyilen yüz genel Yayın yönetmeni de katıldığı CNN Türkiye'nin de Yüksek Seçim Kurulu kararı hakkında mühürsüz oy pusulasının herhangi bir şekilde geçerli sayılmasını ben daha önce herhangi bir seçimde görmedim demiş. Ben de katılıyorum buna ben de aşağı yukarı 1950 seçimlerini hatırlıyorum hayalmeyen o zaman çocuktum ama 50 ondan sonraki bütün seçimlerden hiç böyle bir şey olduğunu hatırlayın. Böyle sorumsuzluk seçim... olabilir mi? Zarfların mühür vurmamışlar. Evet. Yani böyle büyük Türkiye'nin karar yönetimini değiştiriyorsunuz. Bu kadar büyük bir seçim var. Aylardır herkes gergin ve yapmanız gereken tek şeylerden bir tanesi de nadir şeylerden bir tanesi de mühür vurmak zarflara. Bunu mu yapmamışlar? Evet. Ve geçerli sayıyor. Sonra nasıl bir mazeret? Buluyorlar? Unuttuk biz yapamadık yetiştiremedik şeklinde mi geliyor mazeret? Ben bir mazeret de göremiyorum ortada bu işin böyle olmasına dair. Ümit Özdağ da zaten Gaziantep Bağımsız Milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nde ihraç edilmişti. Mühürsüz zarfların dışarıdan getirildiği, kanıtlanmadığı sürece geçerli kabul edilmesi kararına itiraz etmiş. Fox televizyonunda yaptığı açıklamada hukuken kabul edilebilir değil hepsi yargılanacaktır diyor. Yüksek Seçim Kurulu şeylerini yargıçları onların hepsi yüksek yargıç zaten. Üyelerinin Yargılanacaklar büyük vebali vardır Sorumluluğu vardır diyor Ve HDP sözcüsü Baydemir de itirazlarımız sonuçlanana kadar Seçim kesinleşemez demiş Çeşitli yerlerden okuyoruz kaynakları T24, Biyanet Cumhuriyet Ve diğer yerlerden Şahibe tartışmaları üzerine yüksek seçim kurulunun önünde toplanan kitleye de polisin saldırdığı haberi var. Mühürsüz pusla ve zarfların geçerli sayılacağının duyurulması üzerine artan şahibe tartışmalarının ardından tencere, tava, çalmalar da var. Ee, İnsan Hakları Derneği de il il raporlamış referandumda önemli seçim ihlallerinden bahsediyor. Çok sayı da var. Yani oy verme işlemi devam ederken sandıkların açıldığı yerler var İstanbul'da birçok yerde. Ankara'da müşahidin kovulduğu 5 seçmenin oy kullanmadığı halde oy kullanmış gibi yerlerine imza attığı gibi çok sayıda şey var sandık başlarında silahlı polisler var siz sosyal medyadan takip etmediğiniz için o videoları da görmemişsinizdir çeşitli videolar da dolaşıyor etrafta yani, fazladan seçimde oy kullanıldığına dair daha doğrusu usulsüz bir şekilde oy kullanıldığına dair videolar da etrafta dolaşmakta sen bir de şey dedin ya Times şey yani tepki var mı karar çok, evet, çok sayıda kanat var Times gazetesi İngilizlerin Erdoğan'ın zaferi geride bölünmüş bir Türkiye bıraktı diyor Üsküdar'da %53 hayır oyununda sembolik bir darbe oldu yani şeyin memleketinde Erdoğan'ın Guardian gazetesi devasa sonuçları olan az farklı bir kazanım demiş zafer demiyor Konuda genel müdürü Bekir Ardır da ilk yorumunda bildiğimiz üç kutuplu Türkiye karşımızda diye konuşuyor. Kürt illerini merak ediyorum demiştim. Demek ki medyada yapılan spekülasyonlar anlamsızmış. HDP ve HDP seçmenleri sözlerinde durmuş. Evet. Halbuki bunu da bir zafer olarak nitelediler. Evet. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in pazartesi yani bugün bir basın açıklaması yaparak oylama sürecindeki olası düzensizliklere ilişkin ön raporun açıklanması bekleniyormuş. Ama Avrupa Birliği onun öncesinde yetkilileri tarafından yapılan açıklamada evet ve hayır oylarının birbirine yakındığına dikkat çekilerek Türkiye'ye anayasa değişikliğinin uygulanmasında ulusal mutabakatı gözetlemeleri çağrısı yapılmış. Evet gözetmeleri, yani pardon. gözetmeleri AGİT'ten bir şeyde Biyanet'te gördüm. Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcilerinden Andrei Hunko Özellikle Diyarbakır'daki Oy verme ve sayılma işlemleri sırasında Polisin engellemeleriyle karşılaştığını Söylemiş çok önemli bir şey Avrupa e, Ve şeyde Diyor ki e, Avrupa e, Parlamentosunun Türkiye raportörü Katipiri de referandum Sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama Yapmış eğer anayasa paketi Değiştirilmezse Avrupa Birliği ile müzakereler askıya alınır demiş. Zaten e, bir de idam e, tartışması var. Evet Erdoğan'ın da açıklamaları var. Boşuna uğraşmayın. Atalı'nın üsküderi geçti diyor ama e, genelde moralinin çok sağlam olmadığını gösteren görüntüler var. Bir halk oylaması da idam için yapılabileceğini e, sinyalini vermiş kendisi. Bundan bahseden konuşması da var. aynı zaman da balkondan yaptığı. Zaten Sayın Bahçeli ben desteklerim dedi. Sayın Yıldırım da aynı şekilde. Fakat Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylemişti. Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse ben bunu onaylarım. Desteklemedi. O zaman ne yapacağız? Bir halk oylaması daha onun için yapacağız. İnsanlar öldürelim mi öldürmeyelim mi diye bir halk oylaması yapacakmışız evet. ceza kanununda. Ve dünyada da çok aza inmiş olan birkaç ülkeye inmiş olan idam cezasından bahsediyoruz. Bu Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemi ile beraber bağların tamamen atılması manasına gelecek. Kesinlikle. Zaten katip ona da kalmadan lüzum yok demiş yani. İdama hiç girmeden bu anayasa şeyinin işte tıpkı gözle, Profesör Gözler'in söylediği gibi anayasa değişikliği hakkındaki eleştirilerinde söylediği gibi kuvvetler ayrılığı ve Demokrasinin temelleri ortadan kalktığı için buna karşıyız diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden düşünce kuruluşu Council of, on Foreign Relations var. Onun Türkiye uzmanı Stephen Cook da evet sonucu çıkmasıyla birlikte modern Türkiye tarihinin sona erdiğini söylemiş. Huzur içinde yat Türkiye diyor. Yok onu Akit gazetesinin köşe yazarı dememiş miydi? yok öyle demiş huzur içinde yat Türkiye iki, mezar taşına koyar koyarlar ya 1921-2017 Evet oy verilmesiyle Atatürk'ün hayal ettiği modernliğe konulan karşıtlığın dillendirildiğini belirtmiş. Öngörülebilir sonuç darbe girişiminden bu yana süren tasfiyenin devamı olacak. Bütün bunlar Türk siyasetini daha da istikrarsızlaştıracak demiş. Ben karıştırdım. Yeni Yakit Gazetesi'nin haber müdürü Murat Alan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda eski Türkiye'nin 17 Nisan'da Buckingham Sarayı aile kabrisağına toprağa verileceğine dair bir şey yapmış. Ülginç, evet. Ölüm ilanı paylaşmış. Anıtkabir'de cenaze namazı kılacaklarmış. Son derece ciddi bir bölünme ve şey var. Meşruiyet tartışması olacağını da şüphe yok. Şimdi ara vermeden önce bir de şeyleri de söyleyelim. Ee, diğer haberleri, Türkiye dışındaki önemli haberler var. Gezegenden de, Orta Doğu'dan da, Amerika Birleşik Devletleri'nden de, Asya'dan da. Suriye'deki müthiş bir saldırı oldu. Sivillere de falan intihar saldırısında 126 kişi öldü. Ölenlerin 68'i çocuk. Evet. Bunun sonra belki daha sonra tekrar konuşma fırsatı bulabiliriz. Kucatma altındaki bölgelerden çekilen sivillere doğrudan yapılmış bir intihar saldırısı. Tahliye sırasında evet çok acıklı. Üç tane Ama... çıkmadı şu ana kadar herkes birbirini suçluyor yine. Kuzey Kore'nin başarısız bir füze denemesi gerçekleştirdiğini de söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore askeri yetkililerinden var. Deneme belirlenemeyen tipte bir füze ve hemen neredeyse anında infilak etmiş. Gazze'nin tek şey elektrik trafosu istasyonu yakıt yetersizliğinden kapanmış durumda. Gazze halkı için fevkalade Zorlu bir dönem. Zaten elektrik günde 8 saatten 6 saate indirilmişti. Elektrik As günde sadece dörtte 1'inde elektrik kullanabiliyorlardı gazi şeylerinin. Şimdi daha da ne olacağı belli değil. Pakistan'da da korkunç bir linç olayı var. Bir gazeteci 23 yaşında bir gazeteci öğrencisi Pakistan'da e sağcı dinci gruplar. i̇slam faşistler, faşistler tarafından dövülerek odasında öldürüldü gü güpegündüz. Odasında yani. değil canım. Okulun bahçesinde öldürüldü. Videosu var. İşte kampüste. Pardon. Evet. Yani o, Herkesin ortasında herkes saldırdı. İnçe dilerek öldürüldü. Öldürüldü. Evet Akıl almaz bir saldırıdan da bahsediyoruz. Allah'a hakaret. NASA'dan da bir, bu. ilk fotoğraflar gelmiş. Çok acayip bir, bir yüzünün gördüğü en büyük çatlak Grönland'ın en büyük buzullarından birinde kilometrelerce uzanan çok ürkütücü bir çatlak var ve yeni bir araştırmada Grönland buzullarının beklenenden çok daha hızlı çözülebileceğini ve şehirlerin sular altında kalacağını söylüyor ve İran'da bayağı kuzey batısında İran'ın 35 kişi en az Hayat mal olan büyük seller var. Türkiye'den de ölümlü sel haberleri vardı. Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'dan evet ve e, bilim insanları da son olarak Nature Communications dergisinde çıkan bir araştırmada çok saygın bir araştırmada, ya harekete geçmenin son. 10 yılı demişler. Yani artık son 10 yılımız kaldı. Eğer hala harekete geçmiyorsak karbondioksit salımlarını ve diğer gazları bu iş biter diyorlar. Binlerce kişi de Trump'ın vergilerini açıklaması için 150 ayrı şehir ve kasabada yürüyüş var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakalım şeyleri de görebilecek miyiz? Ee, Türkiye'den de Mesela Başbakan'ın açıklamaları olacak mı? 28 şirketi, 2 süper yatı ve gemileri olan bir Başbakan da vergilerini ödüyor mu diye onun içinde belki yürüş yapılır ama bunları daha sonra konuşacağız. Şimdi bir ara verelim. Açık kastediyor. Get a date, No die, son, you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime dude. Oh, well, my mom and papa told me Son, you gotta make some money If you wanna use the car to go right next Sunday I was sick but you can't use a car cause you didn't work or live Sometimes I wonder what I'm gonna do but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take two weeks before I ever find vacation I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, "Quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote." Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Eddie Cochran, Summertime Blues çaldık. Raymond Edward Cochran ölümü 17 Nisan 1960'ta, 1938 doğumlu çok önemli genç yaşta hayata veda eden rock and roll müziğinin öncü ve 1950'lerin sonunda bütün müzik hayatını, popüler müzik hayatını derinlemesine etkilemiş insanlardan birisi. Eddie da bir günaydın diyor. Summertime blues yani bu yaz günü hüznünün giderecek hiçbir ilaç yoktur. Ben de meselemi gençlik bunalımını Birleşmiş Milletler'e götüreceğim olmadı diyor. Böyle bir e parçayla <gülüyor> başladık. Tam yazın başında da baya hüzünlü ve problemli bir durumdayız. Büyük meşruiyet sorunlarının olduğu... Büyük bir referandumdan bahsediyoruz. Biraz erkene aldık Ali Bilge ile konuşmamızı da çünkü Ankara muhabirimiz olarak özellikle hafta sonlarında her zaman hareketli geçiyor siyasal ve sosyal hayat ama bu seferki daha da öyle oldu. Biz de bizim adımıza olup bitenleri izlemesi ve yorumlaması için Ali Bilge'ye bağlanıyoruz erkende. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Merhaba, günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Merhaba, Merhaba günaydın. günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, biraz biz şöyle bir özet olarak verdik hem Türkiye'nin bu referandum ya da plebisitinin sonuçlarını özellikle de ciddi meşruiyet sorunları olduğunu, yüksek seçim kurumunun son anda kural değiştirilmesi falan gibi durumları Türkiye tarihinde ilk defa görülen. Ayrıca da dünya olaylarından da bir kısmını özetledik. Sonra biraz daha erken alalım. Sizin bir... 45 dakikada bakalım nasıl oluyor diye düşünelim dedik. Ne diyorsunuz? Valla işte daha önce de programlarımızda dile getirdiğimiz bir aralıkta cerran etti. Bu referandum sonuçları ve bu aralıkta manipülasyona imkan veren bir aralıktır. Geçmişte de yani bunu 46 seçimlerini Örnek göstermiştik Türkiye demokrasiye hileli başladı Ve hileli bitirdi 1946 seçimleri Türkiye'de demokrasi Yani çok partili seçim Sistemi anlamındaki ilk seçimidir O seçimlerde yaşananlar Uzun onlu yıllar boyunca Hep örnek gösterildi Hala Bu, da konuşuluyor değil mi? Ne olmuştu bir özetleyebilir miyiz onu lütfen? Onda Önce Açık oy gizli tasnif sistemi yapıldı. Evet. Yani insanlar e, oylarını açık bir şekilde ve o zaman tek parti dedi, iktidardan ilk defa geçiliyordu ve bütün seçim sistemleri, seçim kurulları, yapıları buna göre oluşturulmuştu e, ve e, tamamen yani şimdi bu seçim e, manipülasyonu hileleri, hurdaları nasıl olur? Bunlara da daha önceki programlarımızda dikkat çekmiştik. Birincisi seçim öncesi başlar, kayıt sistemiyle başlarsınız siz bu işe. Ki böyle netameli bir dönemden geçiyor Türkiye. Olağanüstü halde hukuk anayasa mahkemesi, yüksek yargı ki YSK'da bir yüksek yargı kurumudur. Buna da çok dikkat çektik. YSK bir yargı kurumu ve bu yargı kurumu iktidarın, e, denetiminde ve emrinde bütün yargı kurumlarında olduğu gibi e, bütün mahkeme kararlarında olduğu gibi ama ise mahkemesinin çalışmadığı yüksek yargının çalışmadığı bir referandum sürecine girdik dolayısıyla bir seçim hile ve hurda yani zemin zaten bir seçim yapmaya uygun bir zemin ve iklim yoktu Türkiye'de demokrasi askıdayken askıya alınmış demokrasinin teşkiline dönük bir referanduma ve daha derinleşmesine kalıcılaşmasına dönük bir referanduma gittiğimizde hep altını çizdik. Nitekim bazı görüşler bunun boykot edilmesi üzerine de bu nedenle gelişmiştir. Şimdi bu seçim ideleri kayıt sistemiyle başlıyor. Türkiye'de e, böyle pürü pak e, şeffaf bir kayıt sistemi olmadığını e, biliyoruz. Yani başlangıcında e, en tıp, bariz örneği e, Güneydoğu ve Doğu'da yaşanan e, yaklaşık 3,5-4 milyon insanın ...yaşadığı kentlerin... ...yerle bir edilmesi olayı var... ...buradaki kayıtlı seçmen... ...göçtü... Evet, ee, ve seçmen çadır kentlere... ...ya da akrabaları, akrabaların yanına, gitti, yanına ve gitti... ...seçmen kimliğini yitirdi... ...yani kaydı yok adamın... ...bu ve benzeri şeyler... ...yani seçim öncesi yapılan... ...hile, vuda ve kayıtlı şeylerdir... ...bir de seçim esnasında... ...yapılanlar vardır... Ki biz bu seçim esnasında yapılanın bir iştihat haline geldiğine tanık oluyoruz. Evet bu ilk defa oluyor. Şimdi birkaç şey soracağım. Bir tanesi 1946 seçimleri dediğimiz o hileli başladı dediğimiz şeydi. Milli şef döneminden çıkılıyordu. Yani İsmet İnönü'nün Atatürk'ten sonra devralan tek şeflik, tek adamlık rejiminin Sona ermesine yol açacak bir seçimdi bu Batıya Türkiye'nin entegrasyonuyla hatırlatmak için söylüyorum. Tabi. Yani, iki, İkinci Dünya, Dünya Savaşı'nın arkasından eğer bu medeni milletler camiasına tırnak içinde e, demokrasiyle yönetilen e, medeni milletler camiasında yer almak istiyorsa Türkiye seçimleri de yapmak zorunda Birleşmiş Milletlere gitmek için finan dendiği zaman böyle bir seçime gidilmişti 1946 yılında ve sizin de dediğiniz gibi oylamalar açık sayım gizli yapılması yerine tersi olmuştu yani çok acayip bir sonuç çıkmıştı ortaya şaibeli bir seçimle hayır işin ilginç tarafı mesela dünkü televizyon programlarında bakarken yanılmıyorsam Fox TV'de en çok ona göz atma fırsatı oldu Türkiye'nin seçimleri gayet iyi götürmekle beraber, götürmekle bir şöhreti de vardır dendi ki bu biraz ihmal edilmiş bir şey. Yani 1946 seçimlerini Ertuğrul Özkök söyledi sadece şaibeli olduğunu ama önemli problemleri de her zaman olduğunu da belirtmeliyiz yani. Ali Bey ben de bir şey sormak istiyorum. Bu süreç içerisinde bu yanlış mühürler, mühürsüz zarflar tartışmasının çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir seçim hatırlıyor musunuz siz de? Vallahi yani seçimlerde bir takım böyle hilelerin, manipülasyonların yapılması olaylarına rastlandı. Yani Türkiye seçimlerinde mesela bu kıl payı bir referandum. Yasakların 12 Eylül bazı siyasetleri yasak koymuş Demirel, Cevit Erbakan, Türkkeş gibi. Onların yasakların kaldırılmasına ilişkin ee, Özal'ın bence talihsiz bir referandumu vardır. Ve bu referandumu %50. .49'da, %51 ile %49. %49 gibi bir şeyle kıl evet çıkmıştı. Şimdi ama kabullenilmişti. Yani bu, bu referandum Türkiye'yi diktatörlüğe götürüyor. Otoriter rejime, faşizme götüren bir referandum. Böyle bir anlamı. Öbürü yasaklar kalksın mı kalkmasın mı gibi referandumdu. Ee, pek çok seçimlerde bu büyüklükte de değil. Yani manipülasyonun e, ve hilemin hurdanın bu şekilde bariz yani bir iştihat yaratacak pozisyona getiriyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki biz bu e, mühürsüz oyları kabul ediyoruz ee, ama yasa bunu söylemiyor evet bu çok önemli yani bir buna şeyleri. içtihat denir yani e, bir e, kanunu kendisini zaten yıllardır Türkiye'de ya, hukuk devleti yok e, yani mahkeme derat ettiren insanı mahkeme jürisi şey, e, heyeti değiştiriliyor yani buradan bu, biz bunları yaşayarak referandumu yapıyoruz. Bu boyutta böyle bir durumla karşılaşmadık açıkça söylemek gerekirse. Böyle bir durum ki bu yüzde 2,5-3 milyonluk bir yani geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi ve de işte mühürsüz oyların kabul edilmesi seçimin kaderini etkileyecek bir aralıktır. Nitekim hani sen de soruyordun, ben de söylemiyordum e, oylarımı e, nasıl yani bu çünkü hep de şunu söylüyorum yani, manipülasyon imkan verecek bir aralık ise yapılacak bu iş. Biz hukuksuz bir süreçte seçime gidiyoruz. Evet. gidiyoruz. Bu, bu Göz göze göre gidiyoruz. Bu fark büyük olursa artık yani kör gözün parmağına bir fark çıkarsa yapılamaz. Ama benim e, şahsen e, manipülasyon aralığı dediğim aralık 52 buçuk 52'lik ve 52 buçukluk hayır 47 ve 48'lik Evet de bu yapıldı. Tekin bu tersine bir oran aslında. Bakın, şunu altını çiziyorum. Dün akşamdan beri size de sorayım. Ben e, yani e, yaklaşık yani ortaokul yıllarımdan beri siyaseti izliyorum. E, çok gerekli değildi ama o saatlerden başladık o yaşlar. Ondan sonra e, ben üç büyük ili kaybedenin Türkiye'yi kazandığına şahit olmadım. Öyle mi? Evet. Yani referandum sonuçlarına bakın. Benim bildiğim yani bu, bu, bu, bu buradan şey çıkar. Zaten bakınız katıl seçimleri %62'dir iki partinin oy oranı. Geçen haftalarda da konuşuyorduk 2011 seçimlerinden sonra AKP 2015 Haziran'da 4 milyon 300 binlük bir oy kaybına uğradı. Ve sonra çıkan işte Terör Savaş İstikşafi görüşmeler Meclisin çalıştırılmaması ki bugünlerin Zeminini hazırlayan muhalefet hataları Sonucunda o oylarını Aldı bir kısmını Ama Kasım Seçimleri Yüzde 62'dir Şu anda gelinen nokta Yüzde 51'dir Yüzde 11'lik bir kayıp vardır Bunun büyük iki 2,5-3 milyonu da işte Yüksek Seçim Kurulu'nun Yasayı yorumlama kendine göre, saraya göre yorumlama. Ki bakın, yüksek seçim kurulu bir hukuk ve yüksek yargı organı. Bu yüksek yargı organı, bütün yüksek yargı organları dumura uğramış vaziyette Türkiye'de. Anayasa mahkemesi görevini yapmıyor. Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu gibi kurullar çalışmıyor Türkiye'de. Türkiye'de o hal var, hukuk askıda, anayasa askıda. Yüksek seçim kurulu... Ee, görevini e, bağımsız, tarafsız bir şekilde yapabilir mi? Hayır. Böyle e, bir iştahat yaratır. Bu da geçerlidir diyebilir. Yüksek, yüksek seçim kurulunun çalışamaması bir zarfın üzerine damgaları vuramayacak kadar kadar şey, bir, aksak bir yönde mi ilerliyordu? Yani bu büyük bir hatam ben onu anlamaya çalışıyorum. Mühürsüz oy ne demek? Nasıl böyle bir hata yapılabilir? Ama onun, onun e ötesinde pardon ben de bir ilave edeyim. Buyurun. Canın şeyini bir adım daha ilerletmeye çalışayım. Yani Böyle bir hatanın yapılması kabul edilebilir gibi bir şey görünmüyor ama onun ötesinde son dakikada bu geçerli meşrudur demesi Tabii. mühürsüz oyların daha önce de geçerli sayıldığını söylemiş Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve hiçbir örnek de vermemiş mühürsüz oyların geçerli sayılması uygulaması ilk defa yapılmamıştır diyor. Daha önce onlarca kararda sandık kurullarının ihmali nedeniyle mürsüz oy kullanılması durumunda oylar geçerli sayılmıştır diyor. Ama bu son açıklaması... Ben 82 anayasasında bile görmedim oylaması. Evet. Ben de ve üstelik de daha da önemlisi Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Nuh Hüseyin Köse BBC Türkçe'nin sorularını cevaplarken kararı anlayamadığını ve bir gerekçe bulamadığını söylemiş. Çünkü ben de aynı şekilde bakıyorum kanuna. Böyle bir şeyin imkanı yok yani. Yok. Kanunda açıkça mühürsüz oylar sayılmaz diyor. Aksi takdirde 1984'e döneriz yani. Evet. Özgürlük esarettir, savaş barıştır gibi gideriz o zaman. Yani bu Çünkü mühürsüz, hem bu hatayı bu kararı anlamadık. Evet. Mühürsüz şey geçersizdir diyor. Kanunda i̇şte, işte. Yüksek Seçim Kurulu da geçerlidir diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Altı yıl seçim hakimliğini yaptığını söylemiş Köse. Karar hukuka aykırıdır. Yüksek Seçim Kurulu yasaya aykırı karar veremez. O yüzden karar yok hükmündedir demiş. Kellen yekündür diyor. Çok acayip bir durum var yani. Ee, yani ortada her şey. Ve bu Aralık aslında bu aralıkta yakın bir aralık bu şekilde manipüle edildi ve diyorum bakın 3 büyük ili 3 büyük ilin nüfusunu toplayın yani sadece İstanbul Türkiye'nin %20'lik bir seçim seçmen potansiyelini oluşturuyor. Evet 5'te 1'ini bütün evet, Türkiye 5'te 1'ini oluşturuyor. Ankara, İstanbul, İzmir'i kazanıp da Türkiye'nin genelini bakın şöyle sandık sayısıyla Sandığın ima ettiği seçmen sayısı farklıdır. Bunu öyle görmek lazım. Çünkü çok yoğun seçmen vardır kim sandıklarda. Kim sandıklarda az seçmen vardır. Dolayısıyla yani zaten Anadolu Ajansı'na ve YSK'ya, Anadolu Ajansı neyin ajansı? Evet, Anadolu o da, Ajansı Karay'ın ajansı. Evet, Başka evet. bir ajans yok. Başka bir veriyi takdim edecek e, mecranın olmadığı bir referandum yaptık tarihimizde. Bak 46'da falan oldu bu. Bir de şeyi de eklemek lazım Beykarlı Bey. Kirli, bey. Sık sık araya giriyorum ama bu sefer böyle yürütebilirim. Evet, böyle gidecek. Evet. Ee, şey ben sorum cevabını bu arada almadım hala. Nasıl böyle bir hata yapılabilir? Hata oldu kabulleniyor mu daha doğrusu bu yapılan şeyin? Hata oldu kabulleniyor işte Can. canım? Edilmiyor, edilmiyor. <gülüyor> İstihat <gülüyor> dediğim o adam diyor ki hukuk ben bunu hukuk ya. yazdım diyor. Böyle kabul ediyorum kardeşim diyor. Ben diyor buyursun, Çok mantıksız. pusula ve... Evet. Hukuksuz ve adaletsiz görünüyor. Hayır bir de yani şimdi bütün bunlar tartışmalar esnasında da hiçbir şekilde bu mesela herhangi bir medyada, Hürriyet gazetesinde de ve diğer milliyette de Haber Türkiye'de, hadi diğerleri hükümete yakın olanları geçtim sabah akşam Yeni Şafak ve Türkiye gibi gazeteleri ama hiç bu itirazlardan bu çok ciddi yani yüksek seçim kurulunun oku, oku, ayaklar altına aldığına dair iddialardan hiçbir bahis olmaması da e, müthiş çarpıcı bir durum ya. Yani. Zaten bütün bu otoriter e, hatırlmak için de otoriter e, demokratik girişimler var ya böyle sözde e, işte parlamento var, sözde kurullar var, yargı var, hepsinde de başkan belirliyor işte Azerbaycan filan. Bunların seçimlerine benzer bir seçim yaşayacağımızı tahmin ediyordum. Yakın şeydi O zaman işte seçimlerde yapıldı Yani e, Şeylik e, Şekil e, olarak bile yerine getirilmemiş e, Hukuksuzluklar Diyarı haline geliyor Ama bir seçim yapılıyor Bakın Agit ve Dışarıdan e, Gözlemcilerin raporları Yani bu dünya ölçüleri içerisinde demokratik olmayan bir seçim Ama Amerikan seçimlerine bakın son dönemde Hatırlayın Oradaki itiraz bir süre sonra unutuldu. Değil mi? Evet. Türkiye'de bu üç günün içinde muhalefet e, bu hususu gündeme getirmeye ciddi bir şekilde sürdürmezse zaten zimlen hemen daha yüksek seçim kurulu kararı atılmadan ben işte dün gece e, dönerken seninle mi konuştuk Ömer Bey'le mi konuştuk Şimdi ben partileri de geçtim e, ve yani zafer böyle bir zafer e, zaten daha önceki zaferlerden çok farklı bir zaferdi ve alelacele zaferden ilan etti iktidar partisi ve o kalabalıklar filan söz konusu değildi daha önceki. Yani burada bu hile hurda denilen, manipülasyon denilen iki, üç kademelidir bu şey. Seçim öncesi, seçim sırası, seçim sonrasındaki zabıtlarda. Evet. tutanaklarda Şimdi bunların hepsi şaibeli bir seçim yaşadık bir referandum yaşadık bir oylama yaşadık dolayısıyla Türkiye tarihinin bu demokrasiden çıkışı Türkiye'nin çıkışının e, oylandığı bu referandum girişinin gibi bir halde sonuçlandı ve e, %51 ile e, %51 bence tam tersiydi bu manipülasyon imkanını yani 2,5 milyon oyu geçersiz kılarsanız 2,5 milyonda e, 1,5 milyon oyu geçersizliğini analiz etmezseniz 2,5 milyona yakın oyunuzu da e, işte zarflar, şeyler, mühür taşımıyorsa orada bir problem var demektir. Bu problem sizi %50'nin üzerine minik miktarda çıkarır ve diktatörlüğünüzü, otoriter rejiminizi Teşkil etmiş olursunuz. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz kısa. Ve devam edeceğiz tamam. Ali Bey. Fakat şeyi de söyleyeyim ona girmeden önce. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun saatler saati hiçbir açıklama yapmadan sessiz kalması da çok dikkat çekici geldi bana. Onu da konuşabiliriz. E, e, tabii bir... ya zaten. yani Hem iştahat yaratıyor. Yok bunu kabul ediyorum ben. Diyor. Usulsüz bir şey. Can'ı söylediği o mantıksız bulduğu şeyi mantıkla buluyorum, kabul ediyorum, bu böyle diyor. Evet, bir anda. Evet, bir anda. Bu yarım saate bitirirken bir soru sormuştum, onunla alakalı olarak da cevap geldi. E, kutlamalar, daha doğrusu bu referandum sonrasında herhangi bir tebrik mesajı olacak mı diye sormuştuk. Gelmiş Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan, Irak, Djibouti, Sudan, e, Filistin kurtuluş Örgütü, Hamas ve Macaristan. <gülüyor> Majestran evet. <gülüyor> Orbandan evet. Ay, ay, e, ay. Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan ve Irak'tan Hüseyin öldü değil mi? Irak'tan e, onlar <gülüyor> çok yüksek e, oranda seçim kazananlardan gelmemiş mi? Irak'tan var, Azerbaycan'dan da var. Hı, Azerbaycan'dan gelmesi ve onlarsa ama %89, 97 falan gibi şeylerle 97,7. Evet. Belki Çeçenistan'dan. E Bundan sonraki seçimler öyle olurum Erbey. Evet. Ama sonra. Evet, çok ciddi bir itirazın da, yani bu seçim geçerli değil, e, tutanak sonuçlarıyla YSK verileri, yüksek seçim kurulu verileri aynı değil deniyor. Ve e, muhalefetten de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem HDP'den hem de e, Meral Akşener gibi e, eski Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen ya da eski MHP'lilerden çok ciddi itirazlar da geldi. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 60'ına itiraz ediyorum diyor. Evet. E, seçim sonuçlarını e, biz referandum meşruiyeti göl, gölgelendi ve bunu takip edeceğiz diyorlar. İtirazlarımız sonuçlanana kadar seçim kesinleşmez diyorlar. Bunu Bunları da konuşmaya birazdan evet, devam, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet, Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Evet Ali Bilge ile ek e Ekonomi Politik devam ediyor. Biraz uzatmalı yapıyoruz Ankara'dan e yorumlarını ve izlenimlerini alıyoruz. Ben bir de şeyi de eklemek istiyorum bir hayır. noktada bu oylanan şeyin ne olduğu sorusu da hiç kimseye sorulmadı. Evet ve hayır. O da ya, o da bir itiraz konusu olabilir. Dün seçim ve seçmen sandığına giderken tesadüfen karşılaştığım çok uzaktan tanıştığımız bir dinleyici de bunu söyledi ve ben şahsen itirazda bulunabilir, bulunmayı düşünüyorum dedi. Yani neye evet, neye hayır dendiğini de e, soru yok ortada çünkü. Ve üstelik de e, elveda anayasada Kemal Gözler'in söylediği gibi yargı organı tamamen Cum Cumhurbaşkanı'nın kontrolü altına girecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun alt üyesi zaten doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafına atılacak. Geri kalan alt üye de Cumhurbaşkanı'nın kontrolü altındaki meclisten, meclis tarafından seçilecek. Yani çok büyük bir özgürlüklerin tamamen dediğiniz gibi diktatörlüğe gitmesi yönünde bir oylama yapıldı ve bu oylamayı da ancak böyle çok şahibeli bir şekilde yüzde bir buçukluk bir oy farkıyla kazandığı evet. söylenebilir. Çok gerilimli ve nasıl bir gün ortam bekliyor Türkiye sizce? Şimdi sabırları zorlayan yırtan bir seçim oldu, şey referandum oldu. Bu tür, böyle bunu imaden Türkiye, bu, şimdi bunu bu bu bu anayasa değişiklikleri 18 maddeydi, ama 57 maddeye tekabül ediyor anayasada ve bu rejim hukuk sistemi kuvvetler ayrıldığını yani bizim az demokrasimizi hiç demokrasiye çeviren bir anayasa değişikliği oldu ama ilk üç maddesi hemen devreye girecek partili cumhurbaşkanı, değil mi? Evet hakim askeri yargı hakimler ve savcılar yüksek kurululu ilişkin madde var Ondan sonra yine Bakanlar kurulu 2019 seçimlerine kadar diğer 2019 seçimleri sonrasında 3 Kasım 2019'da diğer maddeler yürürlüğe girecek şimdi biz şu anlaşıldığı ki 46'daki ileli başladığımız seçim sistemi bu ve demokrasimiz gel 3 darbe 5 darbe girişimi vesaire yani ve işte Avrupa Birliği sürecinde bir tahkim edilen geliştirilmeye çalışılan ve 82 Anayasası'nın çok maddesi değiştirilmiştir malumunuz üzere ama hala antidemokratik hükümleri yeni bir anayasa yapamadı Türkiye. Yaptığı da bu. Şimdi bu anayasa yani kumdan bir demokrasimiz olduğunu gördük. Ee, son yıllar bize Gezi'den bu yana, Roboski'den bu yana Türkiye'de demokrasinin yani biz o hal öncesinde de hatırlayın, yani bunu defalarca da konuştuk, gittikçe e, biz bu programları bile zor yaparız dediğimiz dönemler, yoldu, güvenlik yasaları çıktı ve o güvenlik yasalarıyla kuşatıldı, o halle birlikte tüy diktik ee, bu şekilde de bu diktatörlük rejimini gösteren bir anayasayı onayladık. Şimdi kumdan demokrasi ben kumdan bir diktatörlüğe mi geçtik? Benim sorum bu. Yani zaten kişisel olarak öne düşüncelerim benim bu bütün geziden bu yanaki artan otoriterlik artmasının nedeni diktatörlüğün unsurları var mı yok mu? Hep sorgulattıktırmıştır bana. Bu anlamda baktığımda yani ömrümüzde faşizm ve nazizm külliyatı ve otoriter rejimler külliyatını okumakla geçtiği için e, ödünç aldığımız e, felsefelerden, içinden de analizleri çıkarttığımızda diktatörlüğün gerçekten Türkiye'de zemini var mı? Yani 12 öğünün zemini vardı değil mi? Yani orada bir sermaye e, isteği vardı her şeyde, sınıftan analizlere falan girdiğimizde. Şimdi Türkiye'nin bu e, diktatörlüğü, bu... E, kumdan mıdır ki şey, en kumdan diktatörlükler de sürüyor. Onu aldım çizelim. Çünkü e, toplumsal muhalefet örgütsüzse toplumsal muhalefet e, kitlelere e, ve meydanlara e, dayanmıyorsa ve toplumsal muhalefet e, otoriter rejimi iyi analiz edemiyorsa ki bir Türkiye'de onun siyasal temsilcileri muazzam hatalar yapmalar başlanan muhalefet olmak üzere nitekim Hayır Cephesi yani temelde iki büyük dinamikten oluşturuyordu. Çünkü biz HDP'yi Kürtlerin siyasi hareketinin Türkiyeleşen Türkiyeleşen Kürdleri bir anda ortadan kaldırdık ve onların bine yakın yöneticisi, genel başkanları, parti yöneticileri içeride bir seçime girdiler ve ayrıca ee, ve belediye seçilmiş belediye başkanlarını başkanları. çok yüksek sayıda. Bu, bu hareket Türkiye'nin üçüncü büyük parlamentodaki partisiydi. Bu partiyle iktidarın AKP zaten bütün şeyleri attığı gibi muhalefetti. Yani yeni kapı Ruhu diye gittiği yerde neden HDP gelmiyor? HDP gelmiyorsa ben de gelmem demedi. HDP'nin harcanmasına adeta teşne oldu. Şimdi Türkiye'de bunları şunu söylüyorum. Bundan sonraki süreçte toplumsal muhalefet ki 3 gün 5 gün çok önemli bu itiraz mı anlamında önemli iktidar açısından baktığınızda Erdoğan açısından baktığınızda muhafazakar blok açısından muhafazakar blok ciddi bir kayba uğramıştır bunu siyasi olarak değerlendirmeniz lazım değerlendirmeniz gerekiyor AKP seçmeninde de parti örgütünde de siyasi düşüncesinde de problemler çıkabilir mi çıkar ama siz burada bir siyasi üretim yapmanız lazım. Aynı şey Milliyetçi Hareket Partisi için geçerli. Zaten sancılı bir hareket. Ee, ama ana muhalefet ve ana muhalefetin periferisindeki unsurlar, Türkiye'de e, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine baktığımızda, sevgili Sezgin Tüzüğün'ün bize çok hatırlattığı yazılarında, araştırmalarında bunu görürüz. E, ne zaman birinci parti olur? E, o Doğu ve Güneydoğu ile teması olduğu vakit. Erdal Bey'in 91 seçimlerini hatırlayın. E, 77 ve 73'i hatırlayın. Ne zaman oralara elveda der e, Tırnak içindeki Sosyal Demokrat Partimiz, o zaman Türkiye'de cadükt bir hareket halindedir. Evet, tam ee, bu çok önemli bir nokta. Bir ufak bir parantez açmama izin verirseniz, çok ilginç bir şey vardı. Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar adına, herhalde Cumhuriyet Halk Partisi olsa gerek Adana'dan. ...tam sayfa ilanlar verdi... ...büyük paralar mal olduğu anlaşılan... ...yani... ...bu çocuklara seçme ve seçilme... ...hakı veren Cumhuriyetimize sahip çıkacağız... ...23 Nisan... ...Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız... ...kutlu olsun dedikten sonra... ...bir takım çocuk fotoğrafları... ...koymuştu... ...çok ilk bakışta son derece... ...etkileyici gibi gözüküyor... ...hoş da bir fikir gibi... ...yani Türkeş, Demirel, Ecevit, İnönü... ...Erdal İnönü yani her bakan Özal, Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Akşener'in fotoğraflarını, çocukluk fotoğraflarını koymuş. Bu çok ilk bakışta kıymetini bir hashtag ile de verilen bir şey. Fakat çok biraz ilk ağızda ne güzel" dedikten sonra birdenbire aklınıza çok önemli bir şey takılıyor. Bu fotoğraflarda birkaç eksik yok mu mesela Selahattin Demirtaş'ın çocukluk ha. fotoğrafı ya da hı hı. DDP DTP'nin eş başkanı Türkiye'de ilk eş başkanlığı getiren Ahmet Türk'ün çocuklukları neden yok? Çünkü tamamen bu, bu cumhuriyeti e, cumhuriyetimize sahip çıkacağız derken Türklerin cumhuriyeti olarak görüyor anladığım evet. kadarıyla. Bu anlayış e, öldürücü bir şey işte. Yani James Baldwin'in de Amerikan siyahları için söylediği gibi tamamen yani bunları insan olarak dahi kabul etmemeye kadar giden bir şey böyle bir anlayış nasıl olabilir yani tam e, ve üstelik mesela e, şeyde Bülent Mumay bunu e, bir günden dünkü bir günde e, eleştirmiş kendi cebinden verdiyse parası mesele yok diyor. Ama bizim cebimizden giden paralarla da olmuş olması muhtemel diyor. Ve bir de çocukluk fotoğrafını kendisi çok da sempatik bir fotoğrafını Selahattin Demirtaş'ın çocukluk fotoğrafını eklemiş. Ama orada da eksik kalan bir şey var. E, mesele parasını verip vermemek değil, bakışta, kültürel bakışta. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye nüfusunun yüzde en az 15 ile 25'i arasında hesaplanan hiçbir zaman sayıda bilinemeyen Kürtleri yok saymaya dayanan bir anlayış bu. Bu nasıl yürüyebilir böyle bir demokrasi? Ö Ö Ömer Bey şöyle şeye gelelim 2015 e, yani seçimleri öncesinde yani bu programlarda dile getirdiğimiz daha öncesinden de başlayarak işte demokrasi birlik cephe dediğimiz olay buydu. Yani adam Türkiye Partisi'ne soyunmuş. İşte bir çözüm süreci şeyi devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde HDP ile işbirliği yaparak seçimlere girseydi Türkiye'de biz bugünleri bunları yaşamayacaktık. Evet, gerçek bir demokratik şey olacaktı. Evet. Evet. Yani biz bunu yaşamayacaktık. Bunu artık Kürtleri görmeden siyaset yapmayı, e, e, bir de üstelik Kürtlerin çok büyük bir çoğunluğu seküler bir ala e, Evet. Yani bu zaman yani bugünleri boş gelin bugün işte geçmiş ağlamak fayda vermez Evet biraz e, onları e, ama geçmiş bu buradan yenidensizzlenecek çıkacak şimdi i̇şte manipülasyonla bir seçim kazanıldı e, bundan sonraki Türkiye dünyada neyi ima ediyor e, Türkiye içinde ne olur e, referandum geçen haftalarda e, şunu söylemiştik yani bariz bir üstünlük sağlayamaz ise hayır cephesi. Maniflasyon mümkündür. Aynen bunu söylemişim. Evet. bak. Aynen bu. Bariz bir üstün, Bariz bir üstünlük, hayır cephesinin nitelikte olmasına bağlıydı. Ama e, yani bunu ana muhalefet özellikle başarısızlık diyebilirim o stratejiyi. E, zaten çökmüş bir Güneydoğu ve Doğu'da yani hasarlı bir vaziyette ee, i̇nsanlar onun siyasi temsilcileri yok sayılıyor. Ee, sonuçta bundan sonra yani e, Türkiye e, otoriter rejimi diktatörlük adını işte kibarca otoriter rejim deniyoruz. Ama şeyden e, geçmiştir çok yaşanırdı 12 Eylül'de e, yazı işleri editör. Ama buna diktatörlük de mi otoriter rejimde diye şey yapardı, düzeltirdi dünyanın bir köşesinde unutulmuş bir diktatörlük mi olacak? Yani mesela evet. Türkiye. <gülüyor> evet. Soru bu. Yani e, Türkiye dünyanın unutacağı bir ülke mi? Ali Bey. Kolay kolay. Evet. Çok önemli bir soru bence de bu. Ben yani. şeyde tekrar geri dönmek istiyorum. Büyük şehirlerde çıkan bu sonuçlar tam olarak neyin göstergesi ve neler olabilir bundan sonra? Ne manaya gelebilir? Yani hayırcılar diye üzerine gidilebilecek olan bir potansiyel kitleden bahsettiğimiz zaman bunun içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, <gülüyor> Antalya Diyarbakır mı olacak? Artvin. Hayır ciddi. Artvin'de var işte büyük şehirlerden bahsediyorum şu anda. Diğer yerleri de saymak lazım. Kıyı bölgeleri neresi? Tamam ama ne böyle yerler. Adana da bu sefer evet. hayır. Evet ve çok büyük da şey, şey. Adana hayır. hayır. Bu bu ne manaya geliyor tam olarak? Büyük şehirlerde böyle e, oranların hmm. çıkması sizce? Ya bir kere yani hep altını çizdiğimiz e, birkaç Türkiye var bu ülkede yaşayan. Bu, bu insanlar e, aslında birbirlerinden çok farklı e, Kulvarlarda Sosyolojik olarak siyasal olarak Kültürel olarak farklı e, Bu insanlar Yani seküler Türkler e, Milliyetçi seküler Türkler e, Türkleri istemiyor falan. Yani Bunları çok uzun konuşabiliriz Ama çok e, En azından kabaca e, Üç e, kutuplaşma olduğunu Gösteriyor Bu kutuplaşma Türkiye'yi Senin sorduğun soruyu biraz daha şeyim. Bu bölünme yaşanıyor. Bu bölünme ne getirir? Bu otoriter rejimde bu bölünme baskıyla ne kadar gidebilir? Zaten bir iç savaş yaşıyorsun. Zaten kaç yıldır devam eden bir e, savaşın var. Sınırların dışında da savaşın var. İçeride etnik bir durum var. ve Bu etnik mesele e, kendi içinde e, e, Türkiyeleşerek bir e, sorunu çözme yerine farklı bir noktaya savrulabilir mi? Bu sorular hep var. Artı, Türkiye'nin içinde, yani ben karşı evet diyen karşı komşu istemiyorum diyen insanlar var. Birlikte yaşamanın sürdürülebilirliği problemli. Şimdi böyle bir Türkiye her şeye gebe demektir. Hele meşruiyetini almamış bir yalanla, bir hileyle hurdayla kazanılmış bir otoriter süreç Baskıyla ne kadar sürdürülebilir? Türkiye bir G20 ülkesi. Evet G20 içerisinde bir Suudi Arabistan var. Ha dünya da dertli. Biz diyoruz ki dünyanın unutacağı bir diktatörlük olur muyuz? Sorun benim bu. Dünya unutur mu Türkiye'yi? Ee, yani Türkiye tabii ki yani şu anda otoriter rejim Bulgaristan sınırında. Yunanistan sınırında Avrupa'nın. Bugünden itibaren. Yurt e, yani dışı oylarına baktığınız o. zaman ne düşünüyorsunuz peki? Yüzde 70.2 çıkmış Hollanda'da mesela. E, evet oyları. Bu, evet oyları. <gülüyor> Şimdi e, iki şey var. Bir tanesi bu kesim. E, yani Türkiye'nin dışarıda 3,5 Avrupa'da bildiğim kadarıyla 4 milyona yakın e, o, Türk Türkiye kökenli giden e, Seçmen şey var yaşayan insanlar var. Bunun 2,5 3'e yakın en büyük oran Almanya'da. Ee, de biz bu, bu insanları üzerine yapılan araştırmalara çalışmalara ki Nermin başlayarak değil mi Ömer Bey? Evet. Çalışmaları o yaptık. Evet, yani, Nermin Abadan Unat evet. Ona da saygılarımızı gönderelim herhalde. Buradan günaydın, e, diyelim, evet. günaydın diyelim. Ondan sonra ondan bu yana baktığımızda ee, i̇şte bir adaptasyon sorunu bu kültürel bir sorun olarak karşımıza çıkar. Orada da bölünmüşlük müslüman vardır. Ve de orada da zaten sorun. Yani Türkiye'nin e, oradaki vatandaşları, oradaki e, kültürle olan iletişiminde problemler olduğu için de sorunlar gelir. İçimize evet. çıkar. Dolayısıyla burada zaten yani bunu başından itibaren olan bir yapı var burada. Türkiye. Göçmen politikasını bu e, gönderirken falan böyle bir şey yoktu zaten yani bu bu böyle burası da oraya yansıyor sonuçta katılım oranını merak ettim ben orada yüzde falan galiba değil mi dış katılım? Evet. Düşük yani 160 filan galiba. Evet. Neyse sonuçta evet, evet. buradaki kutuplaşma orada da yaşanıyor. Ama orda ilginç da bir da... tabloda ortaya çıktı İstanbul'da hayır denirken Rotterdam'da evet denilmesi de ilginç bir karşılaştırma o ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşayan Türkiye vatandaşları 80'in üzerinde bir hayır. İngiltere'de çıkartıyor. de benzer bir durum yani, söz konusu. Çok yani orada durum... şey düşün yani çünkü oradaki milliyetçilik artınca. Sen de kendi evet. kültürünü koyuyorsun. Oh, öyledir yani. Ha, Avrupa'da arttığı zaman böyle Türkiye yansıması yani bu şekilde sen, oluyor. Sen, e, şeyin Schröder dönemindeki Almanya'daki seçimlerde Müslüman ve Türk e, vatandaşlarının eğilimine bak. Schröder'i hatırlayın ya da Willi Brandt döneminde. Evet. Yani bunları o şeye bakmak. Dünyada aşırı sağ yükseliyor. Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor. İstemeyiz seni deyince sen e, kapanıyorsun yani sonuçta. Yani ama buradaki kutuplaşma oraya da yansıyor şimdi yani soru benim şeyim yani bir kumdan kale e, demokrasimiz kumdan e, kale bir otoriter rejime diktatörlüğe mi tahvil oldu ve bu diktatörlükten çıkış siyasi üretimi azı yapmalıyız e, entelektüel enerjide Türkiye'de sorullu Ben hep, yani sıra bakmasınlar siyasi yani Türkiye'nin büyük bir beyinini siyasal İslam'dan demokrasi çıkartmak üzere sarf edildi e, Artık insanlar olundu, e, plan falan sonuçta seçimlerde e, dayak yemeye kadar vardı bu işin sonu. Öyle Türkiye'de yani CHP falan kızıyoruz CHP isterseniz şimdi, şimdi de, Türkiye'de entelektüel enerjinin yenilenmesi gerekiyor. Bu dipten gelen dalga demiştik e, şenliklerimizdeki o güzel sohbetimizde e, bu dipten gelen dalga işte bu meşruiyeti olmayan seçimlerle gelen diktatörlüklerde yapılması gereken şeydir ve aslında Birleşik Demokrasi İttifakı tam zamanı olan yapılması gereken bu tür. Evet, adalet mülkü yani, temeli olmak zorunda. Yani kararın yok hükmünde olduğunu söyleyen Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Köse'nin söylediklerinin üzerinden gidilmesi iyi olur herhalde. Kılıçdaroğlu da maçın ortasında kural değiştirilmez diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve seçim kanununun alenen ihlali anlamına geldiğini söylüyor. Ee, ve şey diyor, yani hangi gerekçeyle yapılan referandumu tartışmalı hale getiriyorsunuz? Maç yapılırken maçın ortasında kural değiştirilmez diyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Referandumu tartışmalı hale getirdiler. Aklın alacağı şey değil. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz diyor. Aynı şekilde HDP de sonuna kadar takip edeceğiz diyor ve Halk Partisi'nin yaklaşık 2,5 milyon sıkıntılı oy olduğunu ve %37'yi bulduğunu içerik ve şekle itiraz edeceğini. Şekil şartıyla sandıkların neredeyse yarısında, %50'sinde sorun var diyor. HDP ise halkların demokratik partisi 3'te 2'sine, %67'sine diyor. Yani 3'te 2'sine itiraz edeceğiz. 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor bize veriler diyor. Şeyde, Akşener tam bir skandal diyor ve iki milletvekili yani yüzde 48 evet yüzde 52 hayır olarak görüyoruz diyor Akşener konuşma yaptığı 20-25 itibariyle dün akşam söylemiş bunu Anadolu Ajansı'nın da bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığını ifade etmiş. Ve böyle bir çok meşruiyeti temelsiz bir şey var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven'in de daha önce de geçerli sayıldığı yolundaki neye dayandığı belli olmayan bir şey var. Çok <gülüyor> ve 668 tutanan sonucuyla ilgili YSK verilerinin tutarsız olduğunu söyleyen de Bay Demir'in açıklaması var. Buna karşılık da demokrasi sözünü bol bol sarf etmeye başlayan da Başbakan Binali Yıldırım şimdi çıktı. Herkesi kucaklamaktan bahsediyor. Şimdi evet. e, buna e, ben gerçekten otoriter bir rejimin, diktatörlüğün unsurlarını taşıyan bir ülke mi Türkiye? Yani ekonomiyi konuşmadık. Güçlü bir ekonomi var mı Türkiye'de? Net hata orada da mı? O oraya giden bir ülke. Yani, Geçlik de penceresini politika faizi kabul eden e, bir ülke Türkiye. E, dıştan gelen yani 2017-225 milyar dolar civarında para döndürmesi, borç döndürmesi hem cari erişim finansmanı hem de vadesi gelen borçları e, için yeni borç gereken bir ülke. Yüzde ile büyüyen bir ülke. Bizde yani mesele şeyde düğümleniyor, güçsüz muhalefet ediliriz, güçsüz hayırcılarız. Hayırcıların sokaklarda olması gerekir. Evet, şimdi Bekir Ağırdır da KONDA Genel Müdürü de ilginç bir şey söylemişti. Yerel seçimlerde de belediye seçimlerinde de İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi öndeydi diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen oyların da eklenmesiyle %60 ila %70'i bulması gerekirdi İstanbul'da. diyor. Bu kampanya sürecinde şöyle ilginç bir durum var demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti büyük mitingler partiye yaslanan bir kampanya yürütürken hayır kampanyası sosyal medya üzerinden yürütüldü. Bu genel merkezi de zorlayacak bir dip dalga diyor. Dip dalga kelimesini o da kullanmış. Kullanmış mı? Ağırdır. Mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmek gibi bir merhamı olursa bu oranlar <gülüyor> kullanılacak bir şey demiş. Bu meram meselesi çok önemli. Ama bir yani bir de değişse de değişmese de böyle bir dalga geldikten sonra kim karşısında durabilir? Öyle bir durum söz konusu. Ben de bir şey sormak istiyorum bu konuyla alakalı olarak. Ee, araştırma şirketlerinin tahminleri ve konumları hakkında ne, düş ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Ya herhalde tarihin en böyle bilmiyorum bu 15 şirketin şeyi vardı onu şu anda önümde bulamıyorum ama yani gezici yani, var, Konda var, Konsensus var 51 civarında olan, Anar, Metropol, Andy var, onlar da 54'e kadar çıkıyorlar 52'den ama yani bu aradık Adilgür var, Adilgür var evet 60, 60 ya 61 çıkıyor. yani bu, bu bu evet yani her şeyin mübach olduğu bir referandum. Oylama süreci yaşadık arkadaşlar. Yani her şey mübah, eşitsiz. Ee, o halde seçim mi olur? Biz nereden başladık o hal? Ülkede o hal var, hukuk yok. Burada biz referandum'a gidiyoruz. Ve Sonuç manipülasyona her şeye şey. Bu oran yüksekti, aralık daralttıkça da manipülasyon olup Bu da oldu zaten. Hani bunun üstünde bu, bu bunun bu bu buna dayanarak, otoriter rejim kurumsallaşır mı? Vi diğer ülke örneklerinde görüyoruz. Ee, ama muhalefetin duruşuna bağlı dünyanın Türkiye'ye bakışına bağlı ve de e, yani kitlelere dayanmadan e, demokrasi mücadelesinin olmadığını altına çizmek lazım. E, ve eğer kudan bir demok, e, diktatörlük otoriter rejim ki onu ima eden bir durum var. Bunu içinde güçlü bir siyasi üretim gerekiyor. Evet. Bunu mecralar lazım. İşte düşünce üretmek gerekiyor. Aslında çok da net. Bazı komplekslerden sıyrılmak gerekiyor. Türkiye'nin doğusunu ve güneydosunu unutmamak gerekiyor. E Filan. Yani, evet, yani adil, zor. adil ve ahlaklı bir gerçeklere dayalı. Sadece gerçeklerin. ...peşinde koşulan bir... E, ...tavır gerekiyor aslında. Evet. Ee, Kesinlikle. Ali Bey, son sorum bu benim. Vaktimizin de sonuna geliyoruz galiba. Şimdi bu saatten sonra evetçiler ve hayırcılar ayrımı ya da bu şekilde yapılan bir e, siyasi dil bitmiş gibi duruyor mu? Yoksa devam edecek mi? Şimdi bu evetçiler, hayırcıların arasında neler katılacak büyük şehirlerin içerisinde olduğunu düşündüğümüz zaman hayır cephesinde nasıl bir siyasi dille karşı karşıya kalacağız? Çok kısa bir tahmininizi alabilir miyim? Ne ba duruyor? Baskı artacaktır. Böyle zaten baskı içinde bir seçime girdik. Ondan sonra ve bu polarizasyon da artacaktır. Ama bunu takdim etmekte insanlar gizliyor bu şeyi ama muazzam bir öfke birikmişliği ve bölünmüşlük söz konusu. Diyorum yani karşı komşusunun evet diyen olanı istemiyor insanlar. Bu hale geldi. Ama geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi komşusuyla konuşabiliyordu. Ee, ...bu diyalog parlamentoda da görülüyordu... ...ve kuvvetler ayrımı vardı Türkiye'de... ...milliyetçi cephe dönemlerinde... ...anayasa mahkemeti, danıştaylar, yargıta yüksek yargı çalışıyordu... ...bugün yüksek seçim kurulundan... ...başlayarak yüksek yargı çalışmıyor... ...benim bir... ...başka bir şeyle bitireyim... ...yani bu evetli Türkiye... ...ki Türkiye insan hakları... ...ve demokrasi ihlallerinden... ...basın ihlallerinden geçilmeyen bir ülke... ...ayrıca Suriye ve Kürt politikası... ...gibi sorunlar var... Türkiye'ye bundan sonra uluslararası demokrasi dünya, dünyasından e, belli ambargolar gelebilir mi sorusuyla bir şey yapayım. Yani bu ekonomik ve siyasal olarak önümüzdeki dönemde e, rejimin e, hareketine bağlı olarak ve bugünkü durumuna bağlı olarak böyle bir desendeki Türkiye'ye bağlı olarak e, belli ambargolar e, söz konusu ki Avrupa Birliği süreci bitmiştir. Türkiye Avrupa Birliği sürecini oynadı aday adaylı neyse o onun 60 yıllık eee sürecini sürecine devam eden a, ilişkisini de sonladı. Bu Türkiye'ye e, demokratik dünyadan e, ambargolar e, söz konusu olur mu diye de hep şey bunları edebileceğimiz kadar analiz etmeye devam edeceğiz. edeceğiz. EN'yi karartmayın diyemiyorum. EN karardı onu söylemek lazım ama şu 3-5 gün, bir hafta bu sonuçlara ilişkin bu sonuçlar nereye itiraz ediliyor? Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. Evet. Yüksek Seçim <gülüyor> Kurulu'na yüksek seçim kuruluna mı şikayet edilmesi gibi bir durum <gülüyor> Evet. Yani seçim kurullarına itiraz ediyorsun. İlçe, il, Onlara oradan da Yüksek Seçim Kurulu'na kadar. Anayasa Mahkemesi çalışıyor mu? 15 Temmuz'dan bu yana Anayasa Mahkemesi niye karar verdi? İşte tam ya, da... Sonuçlar aynime ay gider mi? E, tam da bu. Zaten yani bu referandumda bütün ve başbakanın da birazdan belki bir iki kelimeyle de sizden sonra da şey yapmaya çalışırız. Söylediklerini başbakanın ve cumhurbaşkanının yani demokrasi vurgusu yapıyor olmaları çok gecikmiş olarak müthiş e, yanıltıcı olabilir. Çünkü... Kesinlikle şey bitmiş kuvvetler ayrılığı ve özellikle de yargı organının ortadan kaldırıldığı net bir şekilde bütün hem Ergun Özbudun hem Kemal Gözler hem İbrahim Kaboğlu hem Murat Sevinç hem de Kerem Altıparmak gibi önde gelen hukukçular anayasa ve idare hukukçuları bunu net olarak söylediler referandumla beraber yargı bağımsızlığı ve dolayısıyla adalet ve demokrasi tamamen ortadan kalkar diye. O yüzden çok zorlu bir döneme giriliyor ama dip dalgası da devam edecek gibi görünüyor. Evet. Bir noktayı işaret edin. Tabii ki yani 2019'a kadar olan süreç yani demokrasi e, güçleri diyeceğimiz güçlerin e, siyasi yeni bir siyasi plato yaratması, siyasi üretim Buna göre bir hattın olulması bundan sonraki şey de önemli. Çünkü yani kumdan kale bir diktatörlük halindeyse o zaman ona nasıl tekrar demokrasiye döndürülürün hesabının, kitabının yapılması ve diri olmak, rahat olmamak gerekiyor. Siyaseten çok güçlü ittifakların oluştuğu bir dönem olması lazım. Özellikle muhafazakar kesim üzerinde çalışmak gerekiyor. E, ve muhafazakar kesim içerisindeki siyasi ayrışmayı e, önemsemek ve milliyetçi muhafazakar kesim önemli. E, bunda da ana muhalefet böyle bir tankı yok. Evet, aslında evet. E, mesele o. Evet, yani Konuştuklarımızda CHP MHK'sı konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onu söyleyeyim yani. Biliyorum ben bu adamdır yani. Neyse. <gülüyor> Peki. Biz mi bir şey yapalım neyse <gülüyor> belki bundan evet. sonra konuşurlar belki dinleyip konuşurlar bu daha başlangıç olabilir mesela <gülüyor> ya gerçekten e, Zor bir program ama herhalde Neram anlatabildik. Evet çok teşekkür ederim dinleyicilere üzere. sevgiler hoşçakalın görüşmek üzere Ali Bilge ile ekonomi politik. Açıkkaste. to the people. John Lennon'ın 1971'de diğer bütün bir elemanlarıyla, 3 Beatles elemanıyla beraber solo parçaları Britanya listelerinde, İngiltere listelerinde yer almış. Onlardan bir tanesi de John Lennon'ın Power to the People, Geri kalanı Another Day, Paul McCartney'den George Harrison'dan My Sweet Lord ve Ringo Starr'dan da It Don't Come Easy. Ama biz power to the people halka, bütün güç halka diyen şeyi seçtik sizin için. Evet, şimdi biraz da bu referandum son derece e, ağzıda buruk bir tat bıraktığı besbelli. Erdoğan'ın fotoğraflarını da e, yüzünden düşen bin parça olduğu görülüyor. Sadece Erdoğan'ın da değil, arkasında duran kişilerin de Berat Albayrak'tan tutun, ee, İbrahim Kalın'a kadar çok ciddi ve çok alışılageldik surat ifadeleriyle olmadığı da söylenebilir fotoğraflara bakıldığında galiba. İbrahim Kalın'ın çok mütebessim bir kişi olduğunu san sanmıyorum ama. Şey, Yiğit Bulut. Yiğit Bulut evet. Hı, Yiğit bulutun hakkında. Yoksa İbrahim Kalın'da bir değişiklik yoktu. O biraz böyle. Stone Cold. Üçüncü Tutmuzis gibi filan mısır firavunu gibi bir. Duygu veriyor bana. Sima olarak. Sima olarak. Yani veche mi deniyor defne? Veche. Veche. E, öyle bir durum var e, fakat. E, e, yani Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Türkiye raportörünün de anayasa paketi değiştirilmezse Avrupa Birliği ile müzakereler askıya alınır demesi de çok önemli. Avrupa değerlerinden büyük bir kopuş anlamına geliyor referandumun sonucu demiş. Ee, Türkiye'nin neredeyse yarısı hayır dedi adil bir seçim olsaydı neler yaşanacağını düşünün diye önemli e, tespitler yapmış. Evet Avrupa Birliği'nin genel olarak beklediği şey şu anda haberlere baktığınızda. E, Agit'in uluslararası gözlem misyonunun değerlendirilmesiymiş bir ön rapor yayınlayacakmış bugün içerisinde ardından da tebrikler tebrikler tebrikler tebrikler gelir Katar'dan Başka gelmiş de gelir. değil mi? Evet. Katar'dan onlar gelmişti onlar Agit'e bağlı olmadığı yani bir şey bu gelmiş şey. mi? Gelmiş efendim. İranlı standlardan da e, Ham zoru başardık demiş Cumhurbaşkanı. İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz diyor. Ama bu çok en azından tereddütle karşılanacak bir açıklama çünkü Huber Köşkünde konuşmuş Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan bir konuda tarihi bir karar vermiştir diyor. E, bence bütün bu oldukça iri laflara rağmen. E, Tarihi olduğu doğru olayın sürecin ama demokrasi, demokrasi kültürünü 200 küsur yıllık demokrasi kültürünü e, söküp atmaya yönelik olduğunu yazan çok sayıda e, siyaset bilimcinin ve daha da önemlisi e, u, e, hukukçunun söyledikleri açısından bakıldığında. Yani şeyleri ata sözlerini de anlamadım ben e, yorumlamakta zorluk çektim. Yani. Boşuna uğramı. Uğram evet. Ne demek bu atı alan Üsküdar'ı geçti? Hiçbir şey anlamadım. Atı ucundan yakalamak diye bir şey de söz konusu olabilir belki ama öyle bir atasözü yok galiba. Çok büyük bir şey söz konusu değil. ata almak. A adeta yedi düvel saldırdı ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu. Eğilmedi, parçalanmadı. Yurt içi yurt dışı diyor. Sandıkları siz patlattınız diyor ama yani öyle değil gibi duruyor. Bunlar biraz teselli kabiliğinden olsa gerek. Seçim Niye? öncesinde söylenen bu videolar kasetler gibi bel altı şeyler imalar da gerçekleşir mi bundan sonra dersiniz? Sadece seçim öncesinde yapılmış olan bir şey miydi bunlar? Hatırlatma mıydı? İyi de bulandırıyor? Girmeyelim istersen. Evet, kahvaltıdan onlar. sonra belki evet. herkes konuşabiliriz. <gülüyor> dolu dolu karnına belki. Ee, Avrupa Birliği meselesi 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak demişti 9 Nisan tarihini çok önemli olduğum küçük geçti ama saklamışım bunu ee, Erdoğan söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, da ne demek olduğunu bilmiyorum Avrupa Birliği'nin ee, yalnız Başbakan Yıldırım'ın söylediği en ilginci demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açıldı diyor bu yeni sayfayı ben yorumlayamadım. Tek vücut, tek bir milletiz demiş ama %51 ile %49 arasındaki 1,5-2 puanlık bir farktan bahsediyoruz. O da şaibeli. Yüksek Seçim Kurulu'nun hem kararı hem de savunması açısından da hiç kolay kolay savunulabilir bir tarafı yok. Burada %50-50 bölünmüş bir ülkede nasıl olduğunu Demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldığını anlayabilmiş değil. İşte aynı soruyu ben tekrardan kendi kendime soruyorum. Ali Bilge'ye sorduğum soruyu. Bundan sonra evet hayır, evet hayır, evet hayır üzerinden gidecek olan bir siyasi dil mi söz konusu olacak? Tercihlerde evet hayır mı denilecek? Bir ya da iki mi denilecek? Başka bir şey olmayacak evet, mı? Evet öyle görünüyor. Bugün, bu gerilim bak, sürekli yaşanacak yani. Bugün demokrasi kazandı diyor. Şimdi tamam. seçme cımbızla seçeyim. Tamam. Pek yaptığım bir şey değildir ama seçtim. Huzur içinde neticelenen bu oylama. Huzur, huzur huzur içinde. Bak şimdi cümleleri alıyorum. Tamam. Demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum diyor. Bu, Bu yok. Demokrasiye sahip çıkan bütün vatandaşları. Katılım yüksekti ama. O açıdan değerlendirebiliriz. En yüksek belki. değil ama yüksek. Yüksek. En yüksek ne zamandı? 12 Eylül. Daha, daha yüksek evet. Yani 12 Eylül'de falan daha yüksek. Hı hı. Bakarız. Tek vücut tek bir milletiz diyor. Bu da yüzde 50-50 bölünme yani yüzde 49 da yüzde 51 arasında bölünmede pek öyle görünmüyor. Üçüncüsü demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum diyor. Bu sürede sahaya çıkan herkese ülkem adına, milletim adına, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum şükran. diyor. Teşekkür manasında. Evet. Şükran. Şükran ama. E, şu defalarca saatler boyu okuduğumuz, paylaştığımız yorumların o şeyde olduğu gibi demokrasinin e, köküne kibrit suyu eken bir e, anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. Bir de o kadar söylenen sözden sonra şimdi tekrardan hiçbir şey olmamış gibi resetlenmek mi olacak? O kadar terörist imasından, farklı imalardan sonra yeniden evet. başlangıç yapıyoruz, beyaz bir sayfa açıyoruz gibisinden bir ima var mı bunun içerisinde? <gülüyor> yok bence. Ama Türk demokrasinin muş? olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiş olduğunu söylüyor. Olgunluk. olgunluk e, Toplumun bütün renkleri, tercihleri ifade ederek meydanlara döküldü. Bugün hukuk devleti kazandı diyor. Metin önceden hazırlanmıştı Seçim sonuçlarından önceden hazırlanmıştı evet, evet Herhalde öyle olsa gerek. E, ciddi bir şey var. Fakat en net açıklama, e, imkarı imkansız kazanım açıklaması Devlet Bahçeli'den gelmiş bu ta asıl tarihi olan söz bu imkarı imkansız kazanım yapalım günü sözü isterseniz Olabilir. düşsün kayıtları <gülüyor> düşsün yani bu millet yeni sisteme hür iradesiyle onay verdi demiş büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve bu önemli, çok önemli bir başarı, ihmal ve imkar, imkarı imkansız bir kazandır. Bence diye. Devlet Bahçeli kendisi zaten imkarı imkansız bir başarı olarak hanesine geçmiştir. Evetçilerin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni diye düşünüyorum ben. Bence kendisinin varlığı da inkarı evet. imkansız bir kazanı. İşte tam olarak onu demeye çalışıyorum ben de. Adalet ve Kalkınma Partisi için ve... Ve e, bütün Türk milleti için. Türk milleti için. Evet hepimiz için. Hakikaten müthiş. Tebrik sunalım kendisine. Evet şey, Steven Cook aynı fikirde değil... ...huzur içinde yat Türkiye diyor... ...ama çok da karamsar konuşmamak lazım... <gülüyor> ...bu noktada... Ne ...yat ne yani... Evet, ...o zaman şeye geçelim... Ardut toplamıyor herhalde insanlarda... ...Türkiye'de bir şey iki, iki dile kişiden biri Erdoğan'a hayır dedi diyor... ...Hasan Cema T24'te yazdığı evet. yazıda... ...bu çok önemli bir şey aslında... Evet. ...Türkiye... ...Erdoğan umduğunu bulamadı diye başlıyor yazısında... ...Türkiye'de iki kişiden biri Erdoğan'a hayır dedi... Türkiye'yi ortasından ikiye böldü. Koca memleketi felaket kutuplaştırdı. Ne yazık ki şimdi Türkiye'nin önünde belirsizliklerle dolu bir kaos dönemi açılıyor diyor. Kıl payı sandıktan çıkan bu anaylası değişikliğiyle kağıt üstünde rejimin adı artık diktatörlük oldu. Diktatörün adı da Erdoğan. Ama enseyi karartmayın oh, tamam. Bu ülkenin yarısı da Erdoğan'a hayır diyerek diktatörlük oyununu bozmuştur. Bence önemli tespit. Önemli mi? ama çok sert girmiyorlar mı? Yani bunlar, bunlar söylendiği zaman insan bir karamsarlığa düşüyor ve zaten gazete okurunun büyük bir kısmı teknikten bahsediyorum şu anda tamam sustum. Gazete beşinci okurunun beşinci satırdan kısmı, sonra hemen bırakır. Karamsarlık zaten hat safadayken biraz daha olumlu mesajlar vermek. Ama başlık zaten iki kişiden biri hayır diye demesi zaten ana mesaj o. Evet oradan yırtıyor tabii. Ve ee, bu yani. Şimdi diyor ki bu ülkenin yarısı da Erdoğan hayır diyerek diktatörlük oyununu bozmuştur. Şimdi de sandık ürünü bir sivil diktat gibi karşımızda dikilmiş duruyor. Uzun da sürebilir kısa da bu bize bağlı diyor. Artık demokrasi, hukuk ve özgürlüğü sevenlerin elinde. Ve e, şeyi de söylemiş. Ama gelip geçerken insanlığın başına olmadık belalar da sarmıştır de, despotlar. Hepsi gelip geçici olmuştur diye. Yani bu noktayı vurgulayın çünkü bu ülkede barış yani her iki kişiden birinin Erdoğan'a hayır demesi barış, demokrasi ve özgürlüğün önünü bu hayır çığlığı açacaktır. Böyle durumlarda yazar Mario Vargas Llosa'nın sesi kulağımda çınlar. Yazarın içinde bulunduğu durum her zaman baş kaldırıdır. Toplumda dün ve bugün olduğu gibi hayır diyerek, baş kaldırarak farklı düşünme hakkımızın tanınmasını talep ederek Dogmanın, sansürün ve keyfiliğin, ilerleme ve insan onurunun ölümcül düşmanları olduğunu göstererek, hayatın ne basit bir şey olduğunu ne de şemalara oturtulabileceğini, gerçeğe giden yolun her zaman dümdüz ve doğru olmadığını, sıklıkla dolan başlı ve engebeli olduğunu söyleyerek yürümeye devam etmek zorundayız diyor. Bazen yenilsek de, tökezlesek de, özgürlük ve hukuk bayrağını yere düşürmeden yürümek zorundayız demiş ve Erdoğan'a karşı 90 noktada itirazını dile getirmiş. Okumayacağım ama son derece ilginç bir derleme. 16 Nisan önümüzde belirsizliklerle dolu bir kaos dönemi açtı. Ama özetleyen itirazlarını özetleyen manifestova 2014'te Cumhurbaşkanı seçildiğinde 50 noktada toplamıştım diyor. Geçen yıl 70'e çıktı. Bugün de 90 noktalık itiraz manifestom Erdoğan'a neden hayır dediğimin ipuçlarını veriyor diyor ve medyaya başta olmak üzere bağımsız yargıya açtığı savaşlarla bütünüyle ele alan ilginç bir şey ve kıl payı geçen bu anayasa değişikliğini geçersiz kılmak Erdoğan'a bütün olumsuz koşullara rağmen ...hayır diyenlerin elindedir diyor. Kesinlikle. Öyle Sadece Türkiye şey. içerisinde değil... ...aynı zamanda yurt dışında oluşmaya başlayan... ...yeni diasporanın da elinde bu durum. Yani hem geleneksel metotları... ...hem de o boş vermişliği üzerinden atıp... ...bir araya geldikleri takdirde farklı sonuçlar da... ...çıkacaktır Hollanda'dan, Almanya'dan. Yeter ki birbirleriyle tanışsın bu insanlar. Çünkü yalnız diller. Fazlalar ama bir arada... değiller gibi geliyor bana buradan bakıldığında. Evet. Tipik bir... ...yani tarih boyunca gördüğümüz... ...bütün mücadelelerin... ...bir yenisi açılıyor. Aynen öyle. Yani buna umut, umutsuzluk gözüyle bakmak değil. Dip dalga da var. Ve, şeyde ve yapıl, var. şey yapılmaması lazım. Yani İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Adana, Antalya'da hayır oyları büyük oranda çıkmış olabilir. Bu bir özgüven sağlayabilir hayır oylarının destekçileri için ama Bayburt'ta da olsa diğer yerlerde hayır diyen insanların yaşadığı durum ve oldukları durumda göz önüne getirilmeli. Nasıl bir baskı altında kalabilecekleri ya da ne şekilde dertlerle karşılaşabilecekleri bu insanların siyaset yapmadaki zorluklarında düşünerek hareket edilmeli. Orada da bir rehavete kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha fazla empati bizim uzun zamandır bahsettiğimiz gibi bu insanlarla. Evet kesinlikle öyle ben de aynı e, dileğe katılıyorum ve buradaki önemli olan şeylerden bir tanesi de e, özellikle... E, bu büyük tasallut altında olan çevre e, meselelerine de yüklenmemiz ve izin verilmemesi gerektiği çok açık ortada. 10 yani yıl kaldı ama formülü var diyorlar. 10 yıl kaldı. Ondan sonra bitiktir işimiz diyen bilim insanları diyorlar ki formülü var. Şu anda siyasi olarak bakılırsa işin içine ve gerekli kararlar alınırsa bunu döndürebiliriz. Gezegeni şeyden diye. Temel ortak müşterekimiz galiba. Ya yani evetin ve hayırın da ötesinde olan temel ortak müşterekimiz gezegenin geleceği. Evet. E onun dışında zaten hiçbir şey olamayacağı için bu mücadeleyi sürdürmek mecburiyetindeyiz var gücümüzle. Evet. Burada bitirebiliriz herhalde. Karartma gerek yok ama onu da tekrardan belirtelim. Evet. Yeni iki, başlangıçlar. Iki, i̇ki kişiden biri hayır dedi. Hatta belki de çoğunluk da verdi bunun sonucunu bilmiyoruz Evet. yani yüksek seçim kurulunun e, pek akla uygun olmayan e, kafada soru işaretleri yaratan kafada ciddi soru evet. işaretleri yaratan bir durumu var peki o zaman e, bitirebiliriz e, bir e, parçayla bitirelim uzun süredir yapamıyorduk bunu e, ama artık anayasa metni de yok. Efendim'dan önce tek kelime diyelim. Bu tek kelimenin ne olduğunu hepimiz düşünelim, bulalım. Birds of Fire albümünden Mahavishnu Orkestra'dan One Word, tek kelime adlı parçayı çalacağız. Ee, Jan Hammer'in doğum günü, besteci, piyanist ve klavyeci. O, o, o ekibin bir önemli bir elemanı onun doğumu münasebetiyle bugün 17 Nisan 1948'de o zaman Çekoslovakya olan Prag'da şimdi Çek Cumhuriyeti ya, hatta o da değişti Çekya'da doğmuş olan birisine ve bendeniz Ömer Madra Canton Bil ve Selahattin Çovak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz Emre Gümüşer de bize destek sağlamaktaydı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.